Ve onlara meleğin söylediklerini haber verdi. Çocuk doğduğunda İbrahim ona Allah işitir anlamındaki İsmail adını koydu. Çocuk 13 yaşına geldiğinde İbrahim 100, Sara ise 90 yaşındaydı. Allah Celle Celaluhu tekrar İbrahim aleyhisselama seslendi. Ve Sara'nın bir erkek çocuğu dünyaya getireceğini adını İshak koymasını söyledi. Büyük oğlunun Allah katında gözden düşeceğinden korkan İbrahim aleyhisselam Allah'a yalvardı. ''İsmail senin katında yaşamaya devam etsin.'' Allah Celle Celaluhu ona şöyle cevap verdi. ''İsmail'le ilgili söylediklerini duydum. Üzülme, selamım onun üzerine olsun. Ben onu büyük bir millet yapacağım. Fakat benim ahdim Sara'nın gelecek yıl bu vakitte dünyaya getireceği İshak ile yerine gelecek. Sara, İshak'ı dünyaya getirdi ve onu kendisi emzirdi. İshak, sütten kesildiğinde İbrahim aleyhisselama artık Hacer ve İsmail'in kendi evlerinde kalmasına gerek kalmadığını söyledi. İbrahim aleyhisselam, İsmail'i çok sevdiği için buna üzüldü. Fakat Allah tekrar İbrahim'e seslendi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 Ve Allah katında ruh yüceliğinden başka büyüklük yoktur. İbrahim aleyhisselam, beraberce akmaması, bilakis her birinin kendi yolunda gitmesi gereken, iki manevi ırmağın kaynağı olacaktı. O, kesin olarak her şeyin daha güzel olacağı inancıyla, İsmail ve Hacer'i Allah'ın rahmetine ve meleklerinin görüp gözetimine emanet etti. İki manevi ırmak, iki din...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 fakat yine kimseyi göremedi. Yarı çılgın bir halde iki nokta arasından yedi kez geçti. Yedincisinde dinlenmek için kayanın üstüne oturduğu sırada melek geldi. Tekvine göre melek şöyle dedi. Allah çocuğun sesini duydu ve Allah'ın meleği gökten Hacer'e seslendi ve şöyle dedi. Hacer seni üzenle, korkma çünkü Allah Yatan çocuğun sesini duydu, kalk ve çocuğu kaldır, kucağına al, çünkü onu büyük bir millet yapacağım. Allah onun gözlerini açtı ve kaynayan bir su gördü. Allah Celle Celalu İsmail'in topuğunun olduğu yerden bir su kaynağı fışkırttı. Bundan sonra vadi, suyunun bolluğu ve güzelliği nedeniyle kervanların konak yeri oldu ve kaynak Zemzem adını aldı. Tekvin, İbrahim Aleyhisselam'ın diğer kolunun kitabı değil, İshak ve soyundan gelenlerin kitabıdır. İsmail'le ilgili şunları yazar. Ve Allah çocukla beraberdi. Çocuk vahşi doğanın içinde büyüdü, yaşadı ve bir okçu oldu. Bundan sonra İsmail'den çok az bahseder. Sadece İsmail ve İshak'ın babalarını, Hebran'da beraber gömdüklerini ve birkaç yıl sonra Esaun'un kuzeniyle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 ve onları kalbinde taşıyanlardır. İsmail ve Hacer gittikleri yere ulaştıklarında İbrahim Aleyhisselam'ın daha 75 yıllık ömrü vardı ve oğlunu o kutsal yerde ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'a İsmail ile birlikte Zemzem kuyusunun yakınına inşa edecekleri mabedin yerini gösterdiğini söyler. Nasıl yapacakları da onlara bildirilmiştir.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 ''Rükua ve sücuda varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar için de haccı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler.'' Hacer İbrahim aleyhisselama Bekki'ye ilk geldiği günkü yardım arama çabalarından bahsetti.'' O da Hacer'in geçtiği iki nokta olan Safa ile Merve tepeleri arasından hacıların yedi defa geçmelerini haccın gereklerinden birisi kıldı. Daha sonra İbrahim aleyhisselam büyük bir ihtimalle Kenan'da etrafındaki geniş otaklara, buğday ve arpa tarlalarına bakarak şöyle dua etti. Rabbimiz, gerçekten ben çocuklarımdan bir kısmını